Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Ciao. We kapı insanlar günaydın efendim bir kez daha 8 28 oldu saatimiz pazartesi sabahında Uktay Demirci ve Fahir. Gazete Ö Öngüç. Öngüç. Öngüç abi. Öngüç, Öngüç abi. Öngüç. Niye aslında Fahri yazmamışlar? Sen niye yüzünü asıyorsun ya? Ben niye yüzünü asayım abicim aşk olsun. Sen M�üç hakikaten M�üç. Fahir bozuldun mu buna ya? Öngüç abi. E Tabi abi olur böyle şeyler. Yok yani. ya. O öyle araştırma... ö yazmadıklarına dua et ya yani isim, isim FÖ parantez içinde dırk FÖ yazsalar ama gene %100 tutturmuş olacaklardı yani öyle bir durumda var. Olsun olsun olsun Fahri adım. de yazabilirler. hangisini tercih edersin? Fahri Öğünç mü? Fahri Öngüç mü? yani eğer birini tercih etmem gerekiyorsa Fahri Öngüç'ü her zaman tercih ederim ama yani sonuçta bir marka oturtmaya çalışıyordum Bay Fahri Öğünç diye şimdi her şeyi değiştirmek yani harfler falan yeni bir aşağı 5 yukarı iyi hepsi tutuyor. Sonuçta evet halkın bildiği isim üstünden yürümen lazım. Evet, evet. Hayır öyle değil böyle falan. Ne oldu sizin canınız sıkıldı mesela ben sizi merak ediyorum. Bizim canımız çok sıkıldı ya. Sizin hisseler falan Halk ne mi? oldu falan diye böyle. Ben çünkü orada bir masada bir boşluk var orada da galiba bizim muhasebeci oturuyordu. <gülüyor> orada bir şeyler de konuşuldu falan gibi geldi. vallahi ben e, anlamaya şey... dinleyicilerimiz için bir özetleyelim. Bir üstel. özetleyelim. Ee, dün Can Dündar'ın Erdal olur röportajı Milliyet Pazar'da yayınlandı sevgili dinleyiciler. Ee... Tesadüf okuyor biliyorsunuz o röportajda. Bizim dükkanda yapıldı. Evet ee, bizim dükkanda Gaga'da bir gece diye ee, o başlık altında Gaga'dan da bahsediyor. İzin verirseniz ee, bir alıntı yaparak ee, o kısmı okumak istiyorum. E, Gaga restoran bardağı sürdü. E, bu ha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ee, Gaga'yı seçti. Gaga Ankara'nın yeni mekanlarından biri. Şimdi burası çok önemli. Sahibini benim gibi radyo-otu dinleyicileri her sabah yayınlanan Modern Sabahlar programından tanıyor. Fahir Öngüç yeni ki ke yine kendi işlettiği müzik mabedi İF'e yakın bir restoranda son derece sıcak bir ortam yaratmış. Yani sonradan koluna, falan filan diye sonra başka... Eline şeyleri, koluna sağlık diye devam ediyor. Başka şey e konulara geçiyor ama bu, bu kadar Benim. bahsediliyor. Yani uzunca bir röportaj var. Tabii ki Bessat ile ilgili, e, diziyle ilgili daha çok konuşulmuş. Daha çok konuşulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ona baktım. <gülüyor> bir Delinin Hatıra Defteri ile ilgili çok konuşulmuş. Eee bir Erdal Beşikçioğlu'nun özel hayatıyla ilgili. Merak edenler tabii ki buradan e, okuyabilir ama e, bizimle ilgili olan bizi şey farkısın bu. Bizimle ilgisi yok. Bizimle ilgisi yok. <gülüyor> Konu size, uzaktan yakından alakası var. Benim iki şeye canım sıkıldı. Bir benim de tek bir şey onu da herkes canını <gülüyor> sen bir söyle. Yani burada biz haftalardır Bay Fahir Öğünç diye bir programı vurgulamaya çalışıyoruz ve evet. hala orada modern sabahlar olarak anılıyor. Neden Bay Fahir Övünç'ün yapımcısı ve sunucusu diye geçmiyor? Ya demek verdi. ki sıfır programın etkisi sıfır ya da biz yeterince mi vurgulayamıyorduk? Niye? Yeterince üzerine gidemedik belki. Bunu ben ya özellikle ben... asistan arkadaşlarımla bu toplantıda bu konuyu da konuşacağız. Sonuç olarak Bay Fahir Önç, daha yeni bir marka olduğu için ben ona hiç şey yapmıyorum. Ya. Yani o olur. Ben yani bir tek olur. ona bozurdum. İki hafta, sonra, iki hafta sonra Bay Fahir Önç diye şey olur. Yani mesela o cümle şöyle olacak yani... Ee, Bay Fahir Öngüç yine kendi işlettiği müzik mabedi İFE diye böyle başlayacak. ya iki hafta sonra çıksaydı oturmuş olurdu arkada Benim iki şey var. Bir tanesi e, burada iki isim geçiyor. Şu iki sayfalık koca röportajda. Bir tanesi Fahir Öngüç ismi e, ki biz onu Fahir Önç olarak okuyoruz. Bir diğeri de değişik okumalara açık <gülüyor> sevgili dinleyiciler adisyonu. E, röportajın sonuna koymuşlar. Güzel yermiş içmiş masada. Bir de orada isim geçiyor. Ahmet ismi. <gülüyor> e, ama o Ahmet şey diye sormuşsun. üstünde. <gülüyor> son iki olarak çıkmadan önce bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? diye sordu. Ondan sonra Can Dündar'da sağ olsun hemen. Ahmet'i Ahmet doğru yazmışlar. Yani ben biraz buna şey yaptım. Yani neden Fah Fahir'e neden aynı özen gösterilmiyor? Lütfen. Buradan ben e, Milliyet Yetkililerine seslenmek istiyorum. Ve bu adisyonda ikinci bozulduğum şeydi. Adisyonda ciddi bir, ciddi olmasa da sembolik de olsa önemli bir indirim bir, bir niyet var. İdiniyet göstergesi olarak bir indirim söz konusuymuş. Evet. Ertesi gün de biz bunu konuştuk zaten. Ee, ama adisyondaki bu indirim kısmı gösterilmeden bir şekilde kesilmiş ve o şekilde yerleştirilmiş sayfaya. Ya ona ben de şimdi sonra kafalarda acaba dedim soru işaretim. Esas bence bu takılılması gerekiyor. Çünkü benim size gereken... söylediğim rakamla... Kasaya arasında... Atılır. Hayır, seni de zan altında bırakıyor onlar. Evet, yani benim, bir... benim de çok dikkatimi çekti. Yani sanki ben orada. Sen o indirilmiş kısmı almışsın gibi. İşte basın zaten bu tip yolsuzlukları ortaya çıkarsın diye var. Ve sanırım ben burada tam bir yolsuzluklar kırıldı. Fahir Öngüç olarak e, tarihteki yerimi yani almış burada oldum. Burada Erdal Beşikçoğlu, işte Beysatçe üzerine konuşmaları, Türkiye üzerine konuşmaları falan. Onlar hepsi bir araç. Amaç bu yolsuzluğu ortaya çıkarmaktı. Ya o olabilir fair ya da hakikaten e, yani taraflı davranmışlar ve göstermemişler. Yani. Yok ben taraflı değil. Neyse o neyse o. Yani demek ki oradan bakılınca ben fair Güç olarak gözüküyorum. Neyse çok telefon demek geldi mi sana? Çok telefonlar. Hakikaten telefonum susmadı. Yalnız ben elimde kalemle şey şey gezmek zorunda kaldım. Böyle kafelerde oturanağın gazeteleri. Pardon bir saniye. Ha, ne okuyorsunuz millet? Bir saniye alabilir miyim? Beyefendi daha okumadık orayı. Bir, bir, bir saniye şunun üstünü için Bu övünç olacak. Övünç olarak şimdi bunu toplatıp düzeltmelerle. Çünkü mesela ben bugün itiraz etsem bütün gazeteler toplanmak zorunda olabilir. Tabii toplanır olabilir. Tabii. Veya özür yazısı çık. Ben bir özür röportajı bekliyorum o zaman. Ya da böyle bir şeyle. Başka türlü olmaz. Neyse ben de onun Bence üzerine... Bence ismini değiştir. Yani ya. bir şey tuttuktan sonra uğraşmayacaksın o kadar illa böyle. Mesela tabii yok. ki zamanında bu Cüneyt Arkın'ın da başına gelmişti. Yani bence zaten bu bize bir uyanış şey olsun yani. Cüneyt Arkın fahretli cüretli batır. Gel cüretli yazmışlar gene falan diye. Bunlarla uğraşmadı. Ne yaptı? Kabul etti. Cüneyt Arkın diye hemen ismi değiştirdi. Herkesin bir seferde doğru anlayacağı. Ki benim ismi değiştirmeme hiç gerek yok. Ya da öngüçsü soyatlı birini şey yapıp onun tabii. Becaa iş yapacak. işine gireceğiz. Demek ki Fahir 14 sene senin ismin. Fahri olarak bilindi ya 14. senenin sonunda Fahir oturdu bence. Oturdu, oturdu. Yani onu o, oturdu, doğru bak. Bir 14 seneye daha ihtiyacımız var. <gülüyor> o kadar sürmez bence yani. Olum. İsim oturdu. bir 8-10 senede bir soyat için uğraşacağız. Yalnız o Tevfik ismini ortaya çıkarırsan bir gün. Yanarız Yani ki, o zaman yani en başa döndermiş olursun. Yani evet, yeylem yazıldı ve eleme. mi, Tevfik mi? Hiç ondan bahsetmiyorum. Hiç bahsetmeyeyim. Hayır yani ben Ön güç de bence daha anlamlı. Yani düşününce e, 1071'de Anadolu'ya giren ön güçler yani. Benim zaten o şey yani. Yeterli Ege. Yani ona ne deniyordu? Akıncılar, akıncılar. Akıncılar. Akıncılarmış da. Ön güç. Ön güç soyadlı biri var mıydı ya? Prim, Bakayım. Primal Force. Bak. Var mıydı ön güç soyadlı biri? Front Source. Yani Çok ön, geliyor front, ön güç soyadı ya. Güç Power. Gazeteden okumuşundu. Bizim Müdür Mavi'nin miydi acaba ön güç? Olabilir ya. Bizim de Gececi Neşet müdür mavinimiz vardı yani. Front power. Bak İngilizcesi de güzel. Bir şey soracağım bu arada. Ne? Bir gazete e, dükkanımızdayken e, personel arasında bir e, sevinç yaşandı. Çılgınlığı mı? <gülüyor> sevinç yaşandı ve senin adına da sevinildi. Çünkü sen o gün röportajdan sonra şey diye gezdin mi ortada? Benim adım gazetede çıkacak. O gün cumartesi günü almayı unutmayın gazeteyi diye. Bir de günü de yanlış vererek. Öyle bir şey, öyle bir sevinçle gezdi. öyle bir şey. Herkes öyle dedi. Fahir abi çok sevindi zaten ismi çıkacağı için falan. Biliyor muydu dedim Fahir. Tek başına tırnak içerisinde işareti falan ya, yapmadan tabii ki. <gülüyor> tek başına isminin çıkacağı falan. Tabii tabii onu dedi. Öyle öyle konuşurlar zaten dedi. Ya Öyle yok, bir şey oldu mu? Sen de yoksa aramızda nifak tohumu. Aramızda nifak sen... tohumları, aramızda şey, nifak tohumları, tohumları. Yani öyle bir şey olduysa da ben ona şey veririm yani. E, makul bir gerekçesi var. Sonuçta bir isim varken bile soyadı yanlış yazılıyor ve oraya başka isimler koyduğunda neler oluyor yani? Herkesin kaos, ismi yanlış. Şey, Şenol'la Demircan diye bir şey yapılacaktı o <gülüyor> zamanında bunları yaşadık hep. Tabii ki doğru. Doğru. Doğru. <gülüyor> Neyse, e, o zaman tebrik ediyoruz Can Dündar'ı ve Erdal Beşikçioğlu'nu. Afiyet olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyorum bayağı da. E, güzeldi şey oldu. o fotoğraftaki masadaki peynir tabağı 25. E, börek ne kadar oldu onu da söyleyelim. Adisyonda hepsi gördan gör. Orada adisyonda istediklerini bakın önce dikkatlice bakabilirler. <gülüyor> Dikkatli dinleyicilerimiz <gülüyor> ve okuyucular fark edecektir. Hemen ben Evet <gülüyor> sadece dünyada bizim çevremizde bir <gülüyor> şeyler oldu biliyorum. Böyle bir şey yok ki, sevgili izciler. Her yerde olaylar, her yerde yaşantıdan kırıntılar var. Onları da bir bakalım buyursunlar. <gülüyor> Evet Oktay belli değil. Pek deriz. bir şey yokmuş ama. Manyak manyak haberler çıkıyor karşıma e, yani. Tabii tabii Niye, tabii. ne oldu? Motorun tilla bilmem nesi davası. Yok işte efendim şu bilmem ne. Meclis e, üyelerine etik kurulu çeşitli kararlar almış. Meclisteki milletvekillerine bundan sonra 12 bin TL'ye kadar şey alabilecekmişsin. Hediye mi? <gülüyor> Aa o güzel Serbest, oldu. Serbestleştirildi Aa, o. Ben de gördüm. Amerika'da 50 dolara kadardı. Biz de zaten onu Türk parası ile çarptığın zaman 1 dolar... Şöyle 3 aşağı 5 yukarı çarptı. Yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı 12 bin lira. 12 bin lira. Bir konuda daha özgürlük genişletildi o fark etmişsiniz. 12 bin olursun sebebi birisinin gözüne kestirdiği bir şey vardı 12 bin liralık. Sen 10 bin lira daha, daha yuvarlak bir rakam desen alamayacağım. Ama 12 abi. bin liralık ne olabilir? Saat desem. Yani... Saat olur herhalde. Ha, o şey mi? Etik kurulundaki şey mi? Aha. Abi onu 12 yapsak çünkü oradan saat gelecek bana. Olabilir ya. Hakan Şükür'ün televizyon programı e, yapması da böylece şey olmuş. Serbest mi? Yani etik kurulunun aldığı kararlar yok. Hayır yapamayacak bundan sonra. Ekiş. Yani, ekiş vekil, yok mu milletvekillerine? Vekillere ekiş. Nasıl çözdüler onu bilmiyorum. Tam okumuyordum ama e, o şekilde bahsediliyor. Bir de Hay 12 Allah. bin. Ben 12 çok şey yaptım. 12 bin liraya ne olabilir ya biraz düşünsün. Araba desen araba olmaz. Kış lastiği falan. Kış lastiği. Ne kış lastiği? Geçim en baba kış lastiğini nasıl Bugün arayalım altını kaç lira yani. En babası hani 300 olsun 500 olsun yani ne kadar olabilir? Hay Allah. 12 binlik neymişti çok merak ediyorum. iyi yaşayalım. Çok yaşayalım. Hep bu hava. Çok güzel. Dışarıda da hoş bir lodos var herhalde onun şeyi yansıması. Yarın itibaren 8 derecelerde olacak hava sıcaklığı. Onu da söyleyelim Ankara. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Neyse. Kış geliyor o zaman. Kış geliyor. Kış geliyor geldi bile. Yalnız ben hakikaten Mardun geleceğine kesin anladım. Bu mevsimde böyle hava hayra alamet değil. Kapalı çarşıya yıldırım mı düşmüş? Efendim? Ya yok ama sadece cumartesi günü çok yüksek şiddetli bir gök gürlemiş. Yani hakikaten ondan bile haberimiz oldu. Bu da İstanbul'da. Yani baya bir yerden duyulmuş falan. Kesin bile. bu, bu Mardun. Kesin son 17 kaç bugün ayın 3'ü değil mi? düş 21'den 18. 21'ine uçak bileti aldık diye kayım azar yedik. Çek yapıyoruz. Niye? Yavrum tam bir yalnız sonu mümkün değildir diye. Bir gün sonra alsaydınız mı dedi. Evet. <gülüyor> Doğru o da. Bir gün sonra almanız da bayağı bir saçma olacaktı. Yani, Sen boş yere masraf yapmayalım diye bir söyleyince. Benim korkum biz uçakla kalkacağız dünyanın sonu nereye inecek uçak? Aa en şey, acı şey de o. Dünya bitti bir sahla dönüyoruz. Hayır benim korkum da öyle bir durumda senin adına görememen olur ya. Neredeydiniz Hı. siz? Uçağın içindeydik. Biz ne olduğunu anlamadık diye. Olur mu? Her en şeyi görecekler. E görecek hayır hayır o film ya. vardı ya bu şeyin... Ee... Öyle gidiyordu dünya falan filan. Bunlar uçakla son dakikada kalkıyorlardı. Tırların Aa, evet. mı? Los Angeles'in bitişini seyrediyorlardı. Hayır, yani meşhur film ya. Meşhur o filmin adı neydi Oktay? Hangi film ya? Ya hep kıyamet şeyinde onu gösterirler ya. Uçak kalkıyor bunu Orası devriliyor burası devriliyor Paris'in. İşte esas on, o, 2012 filmi. Ha? Tamam filmin adı ha, 2012. 2012. Ha? Ha? Ha? Tam o durumu yaşayacaksın. Tam o durumu yaşayacaksın. Oradaki şey adam bu. Sonra ama onlar nereye iniyordu biz? Onlar önce bir Rusya e mı indiğimiz ne? İndiğimiz yerde havaş olur mu? Hani dağların tepesinde bir yere indik de havaş olur mu? Onlar orada? Tibet tipi bir yere indiler benim bildiğim. Tibet'te havaş olmaz ki. Tibet'te havaş olmaz. Herhalde Tibet'in de böyle bir şeyi vardır. Ya da sen git orada taksiciyle konuş. Götür usulü kaçı olur falan de. Tamam doğru. başta yüksek Taksimetri rakam. Taksimetre açma diyeceğim ben onu. En güzeli bu. En temiz o gibi gözüküyor. Ya her şeyi planladıktan sonra çok güzel geçeceğiz. Oradan da Hiç uzay gemilerine devam edersiniz böyle zaten. Hele böyle taksimetre açma falan filan gibi cümleleri kafanda etleştirirsem Planlı planlı gidersin istediğin yere. Dünyanın sonunda ağzımızın tadıyla yaşayacağız gibi. Aa, çok güzel. Evet. Çok iyi yapmışsınız. E, o zaman yeni iPhone çıktı ya çocuklar. Evet. Çin'de bir genç iPhone almak için ne yaptı? Böbreklerini mi sattı? Bravo'ya geçeyim tebrik e, ederim. Bu her iPhone'da çıkıyor bu haber. Aynı çocuk satıyor herhalde. Bunların ya da ailesinde bir şey var. Bayağı böbrek fazlası var hakikaten. Ulan bir model daha hakkımız var diye. Fikri vardı, satamıyor da olabilir her seferinde her seferinde bu sefer satacağım diye. Ne kadardan gidiyormuş Çin'de böbrek? İşte bir iPhone fiyatından gidiyor Oktay. iPhone'un pahalı böbrek mi ucuz? Böbrek ucuz abi. Çin'de böbrek ucuz. Çok adam var ya. Çok adam. Arz fazla. Ar yani arz o fazla olunca mesela buraya gelsen arzo. burada böbrek. Oho ne, dünya Çin'de para. Çin'de 1 milyar 200 milyon muydu? Evet 1 milyar 200 2,5 milyar böbrek. Temiz, bazılarının da üç böbrekli olduğunu düşün. Gerçi. Evet, bazıları Onu da düşün. <gülüyor> bazısı da, da tek böbrekle yaşıyor. Hayatın ya bazıları da kadar tek böbrekli. da tek Bir birbirine eşitler. Gene 2,5 milyar böbrekli. Ya bazıları da tek böbrekli. Ya bazıları da tek Böbrek diyarı diye geçer Çin zaten. Böbrek diyarımız Çin'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim çok teşekkür ediyorum ben size. Bu arada dinleyicilerimizden Can Dündar, Erdal Beşikçoğlu ve kısaca Gaga'dan bahseden röportajda tepkiler yanmaya devam ediyor. <gülüyor> Erhan Bey'imiz her şey demiş. Her şey bir yana benim de her sabah dinlediğim gibi demesi benim demiş. Bozulduğum şey oldu. Sesinin <gülüyor> <bozuldu. gülüyor> <Ne> bileyim. <gülüyor> Herkesin bu bozulduğu bir şey olabiliyor demek ki bu röportajdan Ben buradan sayın başbakanımıza sesleniyorum Buyurun. Lütfen bir azar. Evet ya. Evet bir kınama bir şey. Yani çünkü biz buradan söylüyoruz bir şey bunlar havaya toplantı. gidiyor. salı günü grup toplantısı var. Orada güzel bir fırça ayarlama yapılsın. <gülüyor> ayarlama yapsın. Adisyonu da ver Oktay. Çıkarsın belge işte buyurun belge. Ya ülkece fırça yemek çok güzel değil mi ya? Vallahi öyle bir Vallahi şey. Bir şey. Vallahi yemin Ve edeyim. en sonunda yani fırçayı atan tek kişi olduğundan ...pek kişiye şikayet Valla cuma günleri değil de... ...pazartesi günleri müdürler fırçalartıyor okulda. Hı hı, saç falan filan. Evet. Ya, ya, vallahi öyle hissediyorum ha. Bir çeki düzen verin kendinize o, birader. O da, o da oldu zaten. O da oldu değil mi? Orda Arda ile Emre'ye Emre yapıldı o da. Ya tamam o saç konusunda değil... ...genel olarak ülkeye pazartesi günü. Salı günleri oluyor işte o grup toplantısında. Grup toplantısında <gülüyor> demek ki ona da şey yapacağız ya. Salı günü sinirlenip... ...pazartesi sinirlenip salı günü. De zaten o da pazartesi günü alınsın o grup toplantısı. Modern sabahlar, modern sabahlar. Aynı yapacağız sevgili Da da da da da da. Da da da da da da da da da da da da İyi o da bizim yorumumuz çok olsun değişik, ya. değişik oldu zaten abi süper bir hava kattı. Bence de o parçada bir eksik yer arıyorduk meğersem o eksik oymuştu. Dinleyicilerimize de bir şey değil diyorum. Teşekkürler lütfen. Aşkın yolu nereden geçiyor olabilir bugüne kadar? Bayahan'dan, evet, Ayrancı'dan. Evet. Ayrancı'dan çok güzel değişik. Afyon'dan yol. mı? Afyon'dan da geçer çünkü nedir afyon bir buluşma noktası sonuçta aşk da orada herhalde bir şekilde kendini gösterecek. Burundan geçiyor. Almanya'da yapılan araştırmaya göre mutlu bir ilişki için koku en önemli şeymişti. Hmm. Koku alma duyuları yeterince gelişmemiş kişiler daha az sayıda ilişki yaşıyor. Daha çok ilişki yaşayan adamlara baktığımız zaman burnu koku alan, bu olur mu ya pis pis koku alan adam burnu gelişkinse de hiç ilişki yaşayamıyorsa ne olacak? Nasıl? Yani Nasıl? En güzel Öyle bir, bir değil geliyor da ama onda eşki eşki bir koku geliyor adama. <Gülüyor> Hayır adamın karşıtı. mesela nezleyken aşık oluyor, bir geçiyor nezlesi, kokuyu bir almaya başlıyor. Ya öyle bir Ya da adamın karşısına, kadının karşısına güzel kokular çıkmıyor. Burnu da çok hassas. -güzel, Hiçbir şey yaşayamıyor güzel adam. Yani ne olacak? Münferit hadiselerden bahsetmek istemiyorum. Benim bahsettiğim şey tamamen bambaşka bir yoktu. Eğer koku alma duyunuz geliştiyse mesela burası ne kokuyor şimdi sabah sabah? Yaşam alanından gelen buran buran bir çam kokusu. Var. Evet. Ağız stüdyosu mi kokuyor? Ağız stüdyosu değil mi? Bir koku var değil mi <gülüyor> burada? Ne kokuyor burası ya? Sen, ben senin kokun zannediyorum. bir Böyle bir basık basık kokuyor burası. Valla B stüdyosu mis gibi şey kokuyor. Konuk. Radyo stüdyorunun mezi şey konuklarından kokuyor. Bakayım. Bakayım. şurada Kadın konuk var mıymış Oktay? Şurada Nokta biraz varmış. Ama... Kokla iyice kokla. Ama yok daha çok erkek bu tarafta Bak ama güzel. Güzel. Ben de onu severim bak. Konuk kokusu. Konuk kokusu ana <gülüyor> kokusu derler. Valla bila konuk kokusu <gülüyor> hoştu. Hep birbirimiz kokuyor bir şey kokuyor ya. Bana böyle bir... Ben küçük böyle poşetler içinde levanta... CD'lerin arasına falan koyuyorum. Eski CD'lerin arasına falan Çok güzel kokuya giyiyor. King çok da çalmıyoruz ya. Old dizlerin arasında hep şey koyuyorum. Levantalı hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Levantalı. Koku alma duysu eksik olanlar kendi kokularından emin olmadığı için özgüven kaybı yaşıyor. Özgüven ya, kaybı Bitirmişler ya, ya. Koku alamayan adamı bitirmişler ya. Valla. E, Ama evet. ilk önce koku alamayanlar ilk önce kendi kokusunu alamıyor. Yani. Şöyle bir... ...belli etmeden koltuğunun altını koklayamadıktan sonra ne anladın bu dünyada? Ha şöyle bir bakacak bir ağzını kok... ...eline hoh yapacak... ...hoh yapacak buradan... ...ağız kokusunu elle... ...elle kontrol edecek... ...ondan sonra edecek. böyle sevinmiş gibi kollarını kaldırıp... ...hafif bir baş hareketiyle koltuk altını koklayacaksın bunlar şey... ...bunlar hep biz... onlar yaşadığımız şeyler ya... ...ondan sonra çorabı temiz mi değil mi diye bunu koklamadan... ...bakan adam ne olacak yani... Şöyle kulağına bir şey yapacak, eline bakacak, koklayacak. Kulağa kokuyor mu, değil mi diye. Sonra, bunlar hep kokulduğu en güzel şeyler şeyleri. Sağa sola alanında. biz kokumuzu bırakmıyor muyuz? Sonra hepimizin bir bölgesi var. Orada yaşam alanı falan ama hepimizin yani bölgesi belki ayrı. Belki adam birinin bölgesine girdi anlamıyor koku. Tabii. O da ne oldu? bela bile alır. Yani ilişki yaşamayı bırak, hayatını doyasıya yaşayamaz. Doğru. Yani çok önemli şeyler bunlar. Bir de tabii burun kılı. Biz şey diyoruz, bunlar çok e, görsel olarak çirkin diyoruz ama burun da biliyorsunuz koku konusunda bizi en destek olan şeylerden biriymiş. Tabii. Ne faydası varmış burun kıllarını? Burun kıllarını onlar şey gibidir. E, reseptör gibidir. Koku reseptörü. Koku reseptörleri gibidir. Onu şey yapar. İki tık tık tık Reseptör oyn... dediğin almaç mı faydası? Almaç. Bu almaç tayf. Vallahi ağzını seveyim seni. Az daha öpecektim ama seveyim diyerek kurtardım. Teşekkür ederim. Sağ ol beni de düşündüğünüz için. Beni almaç yeterince rahatsız ettiğinden aranızdaki cinsellik hiç şey yapmadım. <gülüyor> cinsellik mi? <gülüyor> cinsellik dedim hani biraz erotik konuştuk ya. Yo bana hiç öyle gelmedin. Neyse Öyle. ya niye tadınızı kaçırdınız canım? Aa niye oldu? Aa yok aa vallahi aa, Koku dediğin bir şey oldu ya. Koku, koku alamayanları yine... Yine ötelemiş yine olduk. ötelemiş olduk. İstanbul'un zam şampiyonu. Niye İstanbul'un zam şampiyonu onu Zamp. bilmiyorum. Zam şamp. Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün ne olmuş olabilir? Sivri mu? mi? Bi sivri biber mi? Enginar mı? Ne kadar aç mısınız Engineri bu soruya ya. Mevsimi de değil. Enginar mevsimi değil. değil o yüzden daha çok olur. Limon, limon limon değil abi. Limon değil. Yenecek gidecek bir şey mi da? <gülüyor> Şüphesiz ki yenecek Ta bir şey. Tarçın mı? Zeytin mi? Ee, değil. değil. Hayır, de. Ama yaklaştınız. Baharat gibi bir şey böyle mi? Böyle tane tane olur. Tane tane. tane, tane. tane. Üzüm mu? Üzüm mü? Valla bravo. Ege'ye. Yaş üzüm Kasım ayında %25. Yaş üzüm endeksin. Ee, artmış. Ee, ne olmuş yani bana fiyat ver. Maalesef fiyat verilmemiş. En fazla e, fiyatı artanıyor e, yaş üzüm. Ondan sonra domates, balık ve salatalık. Bunları not aldıysanız bu haberi geçiyor. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler. <gülüyor> e, böyleymiş. E, son ne zaman üzüm yediniz? Teşekkür ederim. E, ben bu yazda yine üzüme doyamadan geçirdim. Yine koca yazı geçirdik. Karpuz fena yemedim. Şeftali çok az yedim sevgili Sevgilinizden not aldım. Sizin olsun. <gülüyor> kabun hiç yemedim neredeyse. Ya da Aa, bir parça iki parça kabun yedim. Evet. Ne yedin ya yemedin ne geçim onlarda? Kış kış geldi şimdi ne yiyeceğiz? Ya, ben, a, ya ben, ben bu sene ya, mandalina yiyemedim bak okta çok az. Sen kabun yedin mi Fahir? Herkes sırayla söylesin. Vallahi şöyle orta bu, boy büyüklüğünde iki kabun yedim ben yani. Peki Jay, mandalina? Mandalina çok az yedim bu sene. Daha dur yani hakikaten yediğim mandalina, mandalina sayısı bellidir yani. Bir elin parmaklarını geçmez. Rezalet. Greyfurt mesela ağzıma sürmüyorum bu sene. Aa greyfurt ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Turuncusundan yeşiline, yeşilinden şeyine mandalina Hiç yiyemiyoruz ya. Vallahi Ne yedim ben neyle besleniyorum ona da şaşırıyorum Evesiz ya. siz geçti koca kışımız. Ben karpuz mesela bu sene hiç yemedim. Hiç yemedim Ege. Şimdi Anlatsana biraz bize. Ee, Ege diye bir başlık açmıştınız. Onun altına yazın. Şimdi Fahir diye şey, o da yemem. <gülüyor> Onu da not alırsanız. Oktay'a da mandalina yemiş. Turuncu ve ikiye bölerseniz benim adımın altındaki boşluğu. Turuncu ve yeşil mandalina diye altına. İkisinden de atabilirsiniz. Yemiş anlamında. Başka? Başka? Ne bileyim ya ben hiç... <gülüyor> yeterli vallahi... herhalde zaten. ya yemiyorum, yoğurt yemiyorum. Oktay ne yapalım yani? Ne yapalım yani? Ne olmuş başka? başka Rusya, ne Rusya, orada ne? Rusya kıyamet. Kıyamet gelmiyor ya. Kıyamet paniğine Rusya hükümeti el attı. Valla Putin konuştu bu sefer. Valla benim kayınvalidem konuşuyorsa hakikaten birilerinin resmi açıklama yapması lazım artık. <gülüyor> Valla. Yani sadece bu zamana kadar böyle biraz nivetçilerle ilgilenen insanların gündemindeydi. Hı hı. Ondan sonra gençler böyle bilim kurgucular bahsediyordu. Şimdi kayınvalidem bahsediyorsa lütfen artık. Yani. Yetkilerden bir şey. Yarın. Ee, Sayın Başbakanımızın bu konuda bir fırça atmasını <gülüyor> bekliyoruz. Mardu ama atar, mayalara mı atar? Mı? Ben başka bir şey gülüyorum. Onu da söyleyeyim de yarın ben azarlım. <gülüyor> Bence ama... mayalara bir fırça buradan. <gülüyor> ya. Yarım yamalık işleri yüzünden insanoğlu bugün vatandaşımız mağdur oluyor. Evet yani. ya, bizim mecladımızda böyle bir şeyler yok. yani Mayalar kendi işlerine baksınlar. Nasıl açıklama yaptı bu arada biliyorsunuz değil mi? Nasıl, Nasıl açıkladı? Duma açıkladı ya burada. Rus Meclisi Duma'nın açıklaması var. da mı açıklama yaptı? da açıklama yaptı. Ne demiş? Ee, duma demiş ki devamlı dünyanın sonu hakkında konuşmak sağlıklı değil bir doktor olarak söylüyorum demiş. Duma doktor muymuş? Duma. Duvayı ben meclis diye biliyordum. <gülüyor> Oradaki sağlık bakanı mı artık Dumadaki? Onun doktoru. Ben Duma'nın doktoru. Duma'nın doktoru. 80'e gelip 3'te çıkan adam var ya <gülüyor> bankamatik doktoru. Herkesin sinir sistemi farklı. Bazıları böyle haberlere gülerek karşılar. Kimileri panik kapılır. İşte lütfen bunu şey yapın böyle bu, bu, bu Türkiye kehanetler konusunda haber yapmayın demişler zaten gazetede. Dünyamıza hiçbir şeycik olmaz. Duma'dan da açıklama geldiğine göre rahat rahat takılabiliriz. Ee, ya. Rahat rahat takılabiliriz. Boşlanırken dikkatli olun sevgili dinleyiciler. Bu arada Şirince'ye... NASA neye NASA NASA'da yok öyle bir şey dünyanın solu gelmeyecek demiş. Ama işte buna inanmazsın artık. Zaten bu, buna inanan insanlar UFO'larla NASA görüşüyor bize söylemiyorlar diyorlar. Şimdi nasıl böyle dünyanın sonu falan yok dediği anda şey düşüyor. Tabi abi orada Amerikan başkanını ve onun çevresini böyle 500 kişiyi seçmişler onları uzaklaştıracaklarmış e, tabii, falan tabii Haklı Vallahi benim de aklıma düşüyor şu anda. İki tane yer bundan nasiplendi bu arada. Biri Şirince İzmir'imizin Güzide ilçesi Şirince <gülüyor> bir de Fransa'nın bir Güzide ilçesi var onu bilemeyeceğim. Ee, Şirince'de e, 165 Seven yatağı. yan yan şey yapıyordu. Ne? Dünyanın sonunu beraber kutlanıyor. Şirince'deki olay o. Ya, Şirince'de çok güzel kutlanıyor da. vallahi çok güzel. E... Dozajlı, sen öyle. dert etme sen devam et. Ben dert etmiyorum ya. Ee, Şirince'de e, gecelik e, otel fiyatları 1000 e, liraya kadar ulaştı. Zaten 165 Yuh. tane yatağımız var. Valla döndere döndere e, milleti evet, kaldırıyoruz diyorsun. demişler. Ee, özel güne özel şaraplar var ee, bu arada 21 Aralık 2012 Kıyamet Günü adlı özel şarabı üretip piyasaya sundular. Biliyorsunuz Sabaha kadar şaraptır. oturulacak mıymış? Sabaha kadar şarap içip dünyanın sonunda şarap içerek kutlayacağız hep. Ne ]ları. olacak hesap eğer mesela dünyanın sonu gelmezse hesaplar ödenecek mi? Onu tam çıkmadan önce alıyorlar Oktay. Çünkü 5 dakika güzel. sonra kıyamet kopacak son Yoksa bir isteğiniz var Yoksa hesaplar ödenmeyecek. Eğer dünyanın sonu gelmezse hesap almıyoruz gibi mi? Ben dükkandan çok güzel kazanacağımızı düşünüyorum. Ya kıyamet ben... günü. Sabah ya kadar. ulan nasıl olsa dünyanın sonu. Bir şey daha bir şey daha şey yapacaklar. 12 dünyanın sonu kopmayınca haşirt diye götüreceğiz hesabı. <gülüyor> Haşırt diye götüren Ege can yakalan. <gülüyor> dünyanın yakala. sonu kopmayınca ve <gülüyor> Teşekkür ederim. Vallahi çok güzel olacak. <gülüyor> Vallahi dünyanın sonu kopmazsa işimiz iş. Ama bir de koparsa var ya... Dünyanın sonu Zaten koparsa ne demek biz ya hesap göndermeyiz. Bizim e, hesabımızı alalım da biz çünkü sevdiklerimize... Siz gidin canım, ne olacak deriz. Yani. Uzun zamandır NASA'dan açıklama gelmiyormuş. Bu dünyanın sonuyla ilgili. E, uzay kaynaklı bir fenomen tarafından... Dünyanın yok edilip edilmeyeceğine dair... E, nihayet bir açıklama geldi demin bahsettiğim Ama için. NASA içeriden bilgi verir bize. Nasıl? Nasıl? Yani nasıl ya. dışarıdan nasıl değil, nasıl? Ya bir şey daha doğrusu. Ya içerden bir şeyle koparsa nasıl ona bakıyor mu? İçerden ya alttan böyle bir solucan diyecekti gibi bir şey çıkarsa. İçeriye bakmıyoruz, biz hep dışarıya bakıyoruz demiş. Yani, bu, bu, yani dünyanın yani... dışarı bakan yüzü böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ee, yok demiş bir vallahi demiş dışarıda hiçbir tehdit yok rahat rahat demiş. Rahat rahat, rahat, rahat takılabilirim rahat mi? demiş. Vallahi bilmiyorum sanki Güneş bize... patlamalarının falan filan hiç alakası yok demiş. Şimdi ağır vaka bir hasta olur da yok yok bir şeyin yok senin maşallah Türk gibisin dersin falan filan da arkada böyle şey yaparsın. Yapacak da bir şey yok diye vallahi biz Belki sanki NASA'da o pozisyonda. Vallahi sanki o pozisyonda gibiz yani sanki kopacak kesin yapacak da bir şey yok. 500 kişiyi ayarladılar. Al işte başkan ve civarındaki 500 kişi. Biz de şey gibi seyreteceğiz yani. Onların böyle gökyüzüne çıktı. Neyle çıkacaklarsa artık. Böyle dünyadan kalanlara da son bir moral. Son bir moral oldu. Yaşasın diye devam edecek çünkü sonuçta insanoğlu bir şekilde. Ha bir de yani kesin olduğunu söyleseler ne yapacağız? Ne yapacağız? Gidecek gerimiz mi var? Ha çeşmeye gideyim desem ben. Orası daha böyle açık hava. Orada mı karşılamak istiyorsun? Ha. Daha iyi görünür. Siz kıyameti gibi. nerede karşılamak istersiniz? Orada seyrederiz falan. Tam saat verirse uyumayız bir şey yaparız bekleriz yani. Evet Abi, ya, o Saat gün... de ver, verilmiyor. İşte bir gün önce iyice dinleneceğiz rahat rahat 20'sinde işimizi gücümüzü halledeceğiz 21'inde komple. 21'i 12'den itibaren mi bekleyeceğiz? E, nasıl y olacak o? Yani, yani 21'i 20... yarım gün zaten. Bir de yani Avustralya'ya göre mi yoksa ne, nasıl şey yapacağız? Yoksa Avustralya'dan bu mı kopacak? Hiç? Oradan mı başlayacak? Aa, adam doğru söylüyor. Mesela bizde gündüz, gündüz gene derken gündüzmüştü. Evet. Avustralya'da neymişti? Gece miymişti? E tabi ne, yani o kaç saatler, saat var ya? Orada bir iki gündüz kim milyarı gece şey yapacak artık onu. Hayır yani ne zaman başlayacak ya? O, onların girdiği saatten itibaren 21 mi oluyor yoksa? Ben hep bize göre düşündüm Oktay ya. Hep Türkiye saatiyle düşündüm. Herhalde o düşünün. şey. Daha önceki kıyamet dedikleri hep Mezopotamya falan ya. Buradaki saate göre. Bence mi? de buradaki saate göredir ya. Greenwich'e göre mi yani? Ee, Greenwich'e göre mi bilmiyorum artık. İşte Mezopotamya'ya göre. Bize Mezopotamya. göre. Türkiye saati bile düşündüm. Veya daha doğrusu Maya takvimi. Mayalılar yapmadı mı? Bu, onlar Hı. çıkarmadı mı? Onlar Aa, göre göre de olur. Demek ki biz onlar Amerika kıtasına göre 7-8 saat sen, bizde akşamüstü falan olacak. Hava kararı Sonra. Yani oradan 12'si bizde 7 saat falan desem. Ama bazı yerlerde 20'si olacak yani mesela ilk sa günün ilk saatleri olursa o öbür da tarafta da. bir gün öncesi olmayacak Neyse bunu Artık düşündüğümüz için belli olacak ee, önümüzde 18, bayağı bir vakit var. Abi, bazı gün, yerler var? bir gün kaybedecek. Yani, bazı maalesef. yerler kazanacak o var. Maalesef. O Zaten Mayalard'ın takviminde de yazıyor 20'si 21'i gibi diye yazıyor yani. Mesela otobüs biletlerinde çok net yazıyor onu şey bir Cuma'ya bağlayan gece diye. Ha, ha. O net, kafada Onu söyleyeyim. yazmamışlar Maya takviminde. <gülüyor> Hep karışıyor çünkü. Hep karışıyor. İsterseniz reklamlarla yani. coşalım. Coşalım. zaten daha bir 20 günümüz falan var. Tabii, tabii, rahat tabii, bir var. şekilde. Ee, şu güzel reklamı dinleyelim. Ondan sonra neşemizi bulalım da bulalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bir havalar bir havalar stüdyoya geldik. Bakalım ne olacak sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Hmm. Rum sesi pek hayra alamet değil ama. Mar, mar, mar, mar, mar, mar. Bir şeyler olmuş anladı hep kadarıyla. Mar, mar, mar. Evet. <gülüyor> evet evet evet devam ediyoruz. şanssız Taylandlı isim değiştiriyor adlı haberimizi isterseniz hep beraber göz atalım. Buyurun. Ee, Tayland'da şanssız olduklarını düşünen insanların isimlerini değiştirme suretiyle kaderlerini de değiştirebileceklerini düşündükleri de tespit edildi. <gülüyor> Şu isim değiştiren insanlara çok inceden bir hayranlık duyuyorum ben. Hepimiz ismimizi bir kabulleniyoruz. Kabullenmenin ötesinde ismimizin hastası oluyoruz yıllar içinde. Evet, çok bazı insanlar diyorlar ne böyle öyle ya falan diyerek. Bu tutmadı acaba bu tutar mı? Yani bazı hani bazı böyle bir bana bundan sonra bilmem ne deyin diye devam ediyor hayatında. Bazısı baya mahkemelerde falan filan uğraşarak yapıyor. Ne kadar güzel şeyler. Yani benim böyle ismini değiştiren arkadaş, benim ismini değiştiren arkadaşlarım da var. Benim yok. Ama olsaydı vallahi helal olsun derdim. Hatta Herkes, bana gelseydi, abi böyle böyle ismini değiştireceğim, ne yapacaksın abi diye falan destekler miydi? ...güzel konuşsaydık, önerilerde bulunsaydım çocuğa isim koyar gibi. Sen ne dedin mesela şimdi çok mu memnunsun Ege isminden? Hepimiz, hastası mısın yani? Hepimiz hastası değil miyiz ismimizin? Böyle yani koyulmuş yapışmış. Peki senin kendin ismini kendin seçme gibi bir imkan olsaydı mesela 18 yaşına kadar isimsiz geçirdiğim bir dönem, 18. Tamam. Raşit olmanla beraber. E, bir isim de alacaksın. Ne ismini alırdın? Teşekkürler. Cengiz. Cengiz. Yalnız E'si açık. Üstüne aksan koydururdum Aksan koydururdum derken hocam. O Fransız E'sin mi? O... Lütfen bana Cengiz diyeyim. Aksan Cengiz oradan mı geliyor? A, Cengiz. O, oradan mı geliyor aksan? Geliyor. <gülüyor> o üstüne koyduğun Bilgi zaman mi? ne oluyor o? O üstüne koyduğun zaman orada ufak bir farkı oluyor. Küçük, sondaki bir, e küçük bir fiyat farkı. Sembolik tabii o da. <gülüyor> ne oluyor yani? Yani işte sondaki... Öğler müye normalde ama onun tepesine gelince mesela kafeyi kafe diye okuyorsun normalde kaf diye okuman gereken şey. Ha onu gelince o. kafe ey, oradan okuyorsun. Ha yani olsun. o koca harfi yazman yetmiyor illa okumak için bir de üstüne boncuk koyman Bunu ok okuman lazım gerekir oraya not alıyorsun Okuyanız. Ok siz bir tercih edecek olursanız bir isim. Fransızca mı yoksa yerli mi yabancı mı diye sor. Ee, ya ben Nova ismini alıyorum ya Nova. Nova Sadece soyad da almıyorum Nova. Tamam, bunu şey yapacağız. Ben konuşacağım zaten. Abi, Sen? Değiştirdim onu. Nova. Çok güzelmiş ya. Ama sesi sert. Değiştireceğim onu. Cengiz Mohtar Nova. Söylesin de değiştir. Var mı öyle atlım? Sülman. Teşekkürler. Süleyman. <gülüyor> Teşekkür Çünkü biri benim arkamdan öyle demişti ben üniversitedeyken bu çarşı merkezindeki bu sakallı halinden sonra şeylerden biri yok canım hiç alakası yok ya 15 sene önceki olay 15 sene önceden Süleyman hep ya... gezdiğimiz arkadaşlar da bir gün ben yokken Süleyman nerede diye beni sormuşlar <gülüyor> <gülüyor> demek ki Demek Vallahi, ki bana yakışıyor. o günden beri en çok yakışan ismin Süleyman olduğunu düşünüyorum ben. Valla benimki zaten belli işte. Tekrar. Herhalde Süleyman. Süleyman dedi bir de. Benimki Fahir Öngüç olduğu zaten belli olduğu için gerek yok. Bunun üstüne artık düşünmeyi bile şey buluyor. Valla ben bir, bir düşüncem. Önce bürgeye bir söyleyeyim. Ben isim değiştirsem kızar mısın ve pasaportunda beni hala şey yapar mısın? Isim değiştirme. Tabii evet. isim pasaportun. <gülüyor> evet, şey i̇sim değiştirme değil de ben soyad değiştirmeye de özeniyorum ya soyadımızı değiştirmek niye bu kadar zor bizim e, ülkemizde? Al hanımının soyadını şeydi, o kadar, o kadar zor ki. Nasıl zor ya? Şey alıyordu e... çok zor Fahir. Özel yani... Bey almıştı bunun zamanında. Evet. Özel uçuran çiller diye. Ama yani Oktay'ın dediği eşinin soyadını almak değil bambaşka. Bambaşka soyadı almak. Soya. Bambaşka soyadı almak. Evet. Tabii, Kafana Ardın. göre soyad al alamıyorsun. Sonra, ya işte bütün kimliklerin eşinin falan değişiyor. Karagül'le soyadını mı almak isterdim mesela? Bakayım Süleyman Karagül'le <gülüyor> Vallahi çok da kallavi olurum. Tam başka bir şey. Paket. O, hakikaten ben paket o kadar güvenilir güven. yani hem korku hem güven veren bir adam olursun. Vallahi dosta güven, düşmana korku salan. Yani o derece yani şey. Yani sırf güven veren bir insan olacağım. Yani nereden baksan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi bu Tayland'daki arkadaşımız eski karısı tarafından terk edildi ve işinden ayrıldı. Rapol Lilijiti Rivat. Hayatı yeniden başlamak için adını değiştirdiğini duyurdu. İsim değiştirmenin tıpkı araba lastiği değiştirmek gibi olduğunu söyleyen Taylandlı karizma anlamına gelen Barami Tamabannam ismini aldığını açıkladı. Bunun üzerine Tayland'da şenlikler başladı. Barami, Barami. Vallahi insana böyle iki senede bir şey hakkı verseler, iki Keştidim. senede bir isim değiştirme hakkı falan olsa çok güzel olabilir. Yeni projemde çok güzel olabilir bilmiyorum. Henüz uygulama aşamasında pilot bölge olarak Ankara'yı yani seçtik. Lakabım da yok, şeyim de yok. Bir Şevinyon Ege diye bir şey tutturdunuz bir ara. E o da oldu. Olmadı. İki, olmadı. i̇ki ay bile dayanmadı. Sen de dayanmıyor Ege, durmuyor üstünde. Sabun gibi, valla yağ gibi kayıyor üstünden ya. Bir de şey ya, yayında falan da çok vurgulayamadık onu marka olduğu için... Yani senin şansızlığın ne oldu yok, ya? Ama yok Fifty Ege'yi de tutturamadık. Fifty Ege'yi de tuttu Ege Ege bugün... bence ya. Fifty yani. Ege bir, biz, biraz bizden şey olmadı. Bizden bari. ötürü de. Aziz... İkimiz, ikimiz benim sevmedik ondan yapıştıramadık. Aziz Ege Kayacan. Aziz Ege Kayacan bayağı oturdu. O. Onda da yani çünkü şey duruyor ya. İsim Soyad duruyor. Başına bir şey eklendi. O, o sana... sağlam bir yapıya eklenmiş oldu. O yüzden yani biraz Yani sende bir şey eksikmiş. Ne eksikmiş ne eksikmiş? Aziz eksikmiş meğersem. Üçüncü Onun bir gün... isim eksik evet. Üçüncü bir isim eksik. Oktay sana da size bir isim daha verelim de oradan siz belki yolunuzu alın. Oktay Demirci ama yani basında mesela Burak Oktay Demirci. <gülüyor> <gülüyor> mesela. <gülüyor> Ve benim o da hazır. Veya Süleyman olsun istersen. Süleyman Oktay Demirci. Süleyman Oktay, Oktay Demirci. Süleyman Demirci. Hem de SOD olur. Sword troopers, troopers of Death. <gülüyor> SOD olur dediği için şu anda ikna olmuş durumdayım. Doğru olabilir. Bakalım onu düşünelim ya. Kolay bir şey değil çünkü böyle iki dakikada karar verecek bir şey değil bu. Peki. Oturacaksın. Ölümsüzlüğün e, şeyi bulundu. Ölümsüz... Söre bulundu mu? Evet. Yoğurt mu? Yoğurt mu? Gibi, gibi, gibi, gibi, gibi, gibi, benzer, benzer. Biraz hemen... Ben iki paket portakal suyu. Yok, ölümsüzlüğün sırrı meğersem deniz anasındaymıştı. Japon bilim insanları insanoğlu için ölümsüzlüğün sırrının e, küçük bir deniz anasında olduğunu öne sürdü. Cellifiş. Japon... Cellifiş yani. diye geçer. Japon bilim adamı Shinkuboto, eee Burada ismini vermek istemediğim bir tür deniz anasının dünyadaki en mucizevi hayvan türü abi. olduğunu söyledi. Karışık He? mı ismi? Valla Ver ismi. Süleyman de. Şinkiboto'yu verdim. Deniz Ver Yıldız'ın, Deniz Anası'nın ismini ya. Ya şimdi bu Turritopsis Dorhil desem siz ne diyeceksiniz? Bildiğin hmm. Deniz Anası Bildiğin diyeceğim. Deniz Anası. Celif işleyeceğiz işte. Hı. Celif işleyeceksiniz. Genleri incelenirse insanlar içinde ölümsüzlüğün sırrının bulunacağını inanıyorum dedi. Bence diye bitiren Bence bir, diye bilim. yazmış. Bence ya. ona bir bakmak lazım. <gülüyor> siz baksaydınız efendim. Yani o <gülüyor> belli bir mıyış mıyış bir şeyle içip ya, böyle tiskiniyorum dedim. Ona kesin bakalım. Onda kesin bir şey var abi. E, Deniz Anası'nın hücre yapısını değil. Gençleştirerek gençleştiği tabii ki çok iyi biliniyor yani. Doğru. Burada da 8 yaş gençleşti yaşlı... yaşlı bir deniz anası görmedim. Hiç mi? Evladım sana yapışayım falan demez yani yapışır genç e bunu nereden anlıyorsun yaşını? Şeyden böyle deniz anasını kesip içinden halkaları sayıyorsun. Neyin halkasını sayıyorsun? Deniz halkasını. Hayatım onda halkalı bir yapısı olsa. Ne bileyim ana olsa... ben deniz anasını dişisin erkeğini anlıyor musun? Dishisiz erkekini anlarım. Biraz daha uzunca şeyleri olan, değil mi? O duyargaçları olan. Niye bu noktada bana dönüldü onu bilmiyorum ama. Ebiliyim nokta iyi anlar diye baktım. <gülüyor> Celif, Celifiş Anadolu. Sen hayvancılıkta niye anlıyorsun? Ya ben Oktay? onu bilmiyorum da geçenlerde ben şey görmüştüm. Denizanasını kesmişler, ortasına bakmışlar. içiniki yazıyı görünce hemen <gülüyor> kapadım. Hemen <gülüyor> kapatmıştık. Kapa kapa kapa kapa. Ve haberlere çıkmıştı o. Ya değil mi? Ömer Çalaklı da bu konuda konuşmuştu yani. Deniz Anası'nın şifreleri. şifreleri çözülmüştü. Neyse ona bir bakalım ya sizin de etrafınızda niye dikkatinizi biz... çeken bir şey varsa siz de söyleyin. Kesin ona bir bakalım abi orada bir şey olabilir. Deniz anasını biz niye Deniz Anası ismini de koymuşuz ya? Bir analığının nesini gördük yani? Ne Hangi analık vazifesini yerine getiriyor? Doğru mi? bak deniz atı diyorsun ata benziyor. At deniz benziyor. hıyarı diyorsun hıyara, hıyara be. benziyor. Deniz doğru. kestanesi diyorsun. Kest... Deniz yıldızı diyorsun yıldıza Aza benziyor. benziyor. Deniz... Örnekler çoğaltı. Köpek çoğaltılık. balığı diyorsun köpeğe benziyor diyor, bol dişli hayvan yani tamam olmasa da öyle ama sonuçta neyse çok güzel giden örneğimizi ben dün Deniz Anası hakkında biraz araştırma yapmıştım isterseniz e, onları sizinle paylaşayım tamam portatif bilgisayarını kaydettim evet oraya kaydettim ortasında ve altındaki e, şeyler uzantılar Hı -hı. E, bunların renkleri zehirli olup olmadığını gösteriyormuş sana Hı -hı. yani dişi mi erkek mi onu bilmiyorum ama ne yovu kırmızı mavi falan gibi mi hayır bütün bilgileri birden isteme Hı -hı. yavaş yavaş Nerede var en çok Türkiye'de? Erdek'te. Ben Erdek'te <gülüyor> görmüştüm. Erdek'te acayip deniz anası vardı. Sizde gördünüz? Siz gördünüz mü? Erdek var ya valla komple deniz anakası vardı ya. Bir dönem çeşmeye de gelmişlerdi. Herkes yani yaz tatilinde geçirdiği yerlerde görmüş anladığım kadarıyla. Ee, bazı türleri deniz e, yüzeyinde yaşıyor. Tamam ben deniz yüzeyinde yaşayanı gördüm. Başka nerede yaşıyor ya deniz anası? Deniz anası pisliği mi gösteriyor? Bir yerde deniz anası çoksa zor. Biletis denizin... temizliği. Denizanası çünkü temizliğe gelir tabi. Oraları eğer pislendiyse denizanası gelir, tertemiz eder bir Bir de nasıl ölüyor denizanası? Ben bir kere denizanası etçeliyle kovamla almıştım. <gülüyor> Ondan sonra balkona koymuştum ve suya dönüşmüştüm. <gülüyor> evet öyle bir şey var. Suya dönüşme şeyi var. O X sendeki şey gibi. Adam Son gibi. şeyini suya dönüşerek, suya karışarak. Ha o adam evet. celi dönüyordu değil mi? Celi oluyordu böyle. Önce çıplak çıkıyordu şeyden sonra ciz olup celi fişe Yenmeyen, dönüyordu. denizden çıkan yenmeyen şeylerden biri. Serbest yüzen deniz hayvanları olarak geçiyor kendileri. Hı -hı. Ee, yassılaşmış ve yüzmeye uyuyalmış. Kurbağlama yüzen hayvanlar mesela kurbağa. Örnek bir <gülüyor> arzmak gerekirse. <gülüyor> Vücut şekli çoğunlukla yayvan ve geçiniz bunları biliyoruz. Yayvan. Yayvan vücut yapısı. Yüzme organı nedir? Yüzme organı ne demişti? Bütün vücudu. Doğru. Bir şemsiye şeklinde gelişmiş yüzme organı olarak. Bu organ sayesinde hayvan ileriye doğru hareket eder. İleri doğru. İleri veya belirli. Beyinleri yok. Beyinsiz diyorsunuz Bunun yani. Bunun yerine sinir sistemleri var. Komple tamam. sinir o, sistemi. O da iyi. O, i̇yi. Fena değil. Baya iyi. Baya baya iyi. Işığa ve kokuya ne? Duyarlı. Bravo. <gülüyor> Ayarlı da olabilirdi. <gülüyor> Şişen kokuya duyarlı. <gülüyor> Bu tabura ayarlı. Küçük Memleket meselelerine de aynı şekilde. Neresi memleketi? Memleketi Konya. Bravo teşekkür ederim Bay. Ee, çeşitli yerler. Toprayayım mı yani senin nereliymiş Şah? Yok öyle bir şey yok ya. Bunların ne, oluyoruz, orijini demiş. yok mu ya? Biz Olmaz demiş her olurdu. yerde oluyoruz demiş ya. Bunlar nasıl yürüyor Oktay biraz da ondan bahsetsene. Bahsedeceğiz dur bahsedeceğiz. Ee, ...dur bakayım... Ha. ...küçük balıklarla ve diğer küçük canlı... ...deniz canlılarıyla besleniyor... ...nasıl balık yiyor o neresi onun... ...abi yüzdüğü şeyi işte içine aldığını düşün... <gülüyor> ...diye... ...emmeli yani... ...deniz anası taklidi ha. yaptırdınız bana yani... ...yayında deniz anası taklidi Vücutları... yapamıyor... ...çok eksiğimizdi bu yıllardır programdaki en büyük eksiğimiz buydu ya... <gülüyor> ...hayvan... ...şimdi <gülüyor> de hayvan taklitleri... <gülüyor> deniz, anaları, de deniz anası... ...bir eşeysiz üreme şekli olan... Eşey dediğimiz hocam biz bu terbiyemizden dolayı mı eşey diyoruz? E şey gibi hani böyle hani bahsedemiyoruz. Eşeyli, eşeysiz dediğimiz zaman. Yok benim bildiğim kadarıyla eşek gibi olduğu zaman da şey. Eşey. Eşeyli. Eşeyli, oradan zaten zaman içinde eşekle eşekle eşekle şeyli oldu. Eşsiz yani. Eşsiz yani. Eşsiz üreme. Kendi kendine mi? Kendi, ha, nedir onun Tek başına Onoda takılıyor. Yani bütün deniz anaları ortaokul çağlarında üremeye başlıyor. Ergen mi hepsi? Vallahi İnternet ya. başında ürüyorlar mı? Yaşlı yaşlı deniz ananalarının da aynı şekilde tomurcuklanmayla ürediği ortadaymış. Tomurcuklanma mı? Hı -hı. Vay. Ha ben de hafif bir tomurcuklanma başlamış <gülüyor> <lan lan>, diyormuş. <gülüyor> İğrenç hayvanlar ya. Ortaya bir acık tomurcuklanmışın ya. Deniz anası çeşitli türleri dokun dokungaçlarında zehir taşırlarmış. Bazıları zehirli. Hayırlı bir şey taşı be adam. Uyuşturucu taşıyan şey gibi, kuriye gibi vallahi. Ondan sonra deniz anası... Onun içini açmışlar. içinde zulasından kaç torba kuhu en çıkmış. ha sokmak deniyormuş buna. Sokmak, sokmak mı? mı? Hani yaşayasız yani, yürüyordu. Hani? Deniz anası sokması deniyormuş. Deniz anası sokması. Dalamadır o. Sokma değil. Ha, da dalama diyebiliyoruz değil, değil mi? Dalaman. Zaten oradan gelir. Teşekkürler. <gülüyor> ee... <gülüyor> ne kadar serbest bir konuymuş. Bir şey, <gülüyor> ya vallahi sevgili Siz de deniz anası konusunda... Hiç deniz denizanası sokan oldu mu aramızda? Dalayan diyorsun. Aha. Veya dalayan oldu mu? Ben size söyleyeyim mesela nasıl anlayabilirsiniz onun bir başka Acı... onun başka bir adı daha var yoktu. Celifeş. Celifeş değil ya. <gülüyor> <gülüyor> deniz Denizanasına bir şey deniyor. Tataksı mı? Yani hayır. E, Denizanasına e, bir şey daha deniyor. <gülüyor> bir kere daha celifeş dememek için. O kadar zor tutuyorum ki kendimi. <gülüyor> deme vay. oktay. Deme. Demen. Lütfen. Ya ona bir şey deniyor. Ee, böyle hani böyle. Tandır mı? Ya su yok. Su tandırı mı? Ya Celif'i şey deniz anasına. Rebani mi? Yahu, su tatlısın. Su, tatlısı su muhalif misin? Umetazo mu Fahir? Yok öyle. Umetazo mu? Öyle değil. Onun da bir yerel adı var. Bir yerel adı var. O şey. Cerdon şey, mu? Su medüz mü? Medüz mü? Ha medüz. Medüz. Medüz mü? Medüz mü? Medüz diyelim sevgi dinleyiciler. Medüz de anlamışsınız. Çünkü iyi oldu. <gülüyor> deniz anaları veya medüzlerdir. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Radyo turası modern sabahlar devam ediyor 9:47 oldu saatimiz sevgili sanatseverler yeni bir haftanın başındayız artık Aralık ayındayız ve yarından itibaren de Aralık ayında olduğumuzu hissettirecek soğuklar geliyor dinleyicilerimize bugünün biraz ılık olması konusunda nasıl ee, diyelim aldığım bir haberi mesafe günün sıcaklığına mesafeli olmaya çağıralım hmm. günün, günün sıcaklığı Temkinli mesafe olsundan. belki yarın e, 7-8 dereceleri düşülebilir hava sıcaklığı -8 ama 7-8 derece mi düşecek oktay? 7-8 dereceleri çünkü çok aralarında uçurum kadar fark var neredeyse tam o kadar fark yok <gülüyor> <gülüyor> Zaten 15-16 değil mi yani? Düşse de 8 derece düşse o, 8'e düşse o. <gülüyor> Zaten e, ilk defa söylediğim gibi aynı cümleyi tekrar edeceğim. <gülüyor> Fahim sen sonra bunu önce söylemiştim ama e, 7-8 derecelere düşecek. Ama o, demişler ki ona rağmen bu hafta mükemmel olacak demiş. Şu ya anda elbise yüzden... geçen bir e, haber. Bu hafta şahane geçecek demiş. Ne anlamda diye sormuşlar. Her Genel anlamda demişler. demişler. Her anlamda efendim demiş. Saçlarını savura savura söylemiş. Böyle bir e, güzel bir haber var. Yani 3 Aralık 2012 Pazartesi itibariyle. Dün trafikte orta yaşlı bir hanımefendi. Aa, o Tam arkanda. Evet. Bir de böyle sıkışıklı bir e, trafik vardı. Evet. Bakımlı bir kadın mıydı? Dikiz aynasına bakımla son derece bakımla ilerlemiş yaşına rağmen yılların cömert davrandığı bir hanımefendi telefonla bir bağırıyordu. <gülüyor> Şimdi sesini duymadığından hareketler daha da abartılıyor. Sen gibi. arabada görüyorsun. Ben ara şey, dikiz aynasından tam arkamda arabaya Onun adı var. dikiz aynası değil ya Ne ya. o? Yani dikiz aynası sen şey el alemin arabasını dikizle diye yapılmış bir cihaz değil o. Ne o aynası? Dikiz aynası ya Fahit tam adı. Ya tamam dikiz aynası da bu sanki şeyi bir atfediyor. Dikiz, dikiz aynası tam amacına, milleti... göre <gülüyor> amacına göre kullan. Amacına göre kullan. Onun bunun arabasını böyle şey yapayım diye dikizleyeyim diye. Halbuki alakası yok. Üç defa şey oldu. Ney? Telefon kapatıldı yan koltuğa atıldı ve tekrar çaldı tekrar bağıra bağıra ama böyle saçları savura savura hatta ben bir tane kapanışa da denk geldim böyle bir bağırdı böyle dişler falan görünüyor ya yani öyle bir bağırmalar, kafa savurmaları falan en son kapattı kapattıktan sonra bir de saçı savurdu sonra da bir sigara yaktı bir de şey oldu telefon gene çaldı ve benim arkamda bu bana kesin çarpacak ve ben bir şey diye özür dilerim demek zorunda kalacağım diye korktum neyse sonra şerit değiştirdim de kurtuldum ama çok zevkli keşke dudak okumayı öğrensem bir, bir tek bir yerde ısrarla 7-8 defa hayır dediğini gördüm ama böyle bağıra bağıra saçlar savrula savrula hiç duymadın mı sesini? Duyamadım. radyoyu kapattın mı ya da müziği arabadaki da açık mıydı bilmiyorum da yani. Yok zaten kapalıydı. Ben evet. söyleyeyim e söyledim. Bakın dedim arkada olay vardı. Onlar da vardı. Arabada. Onlar da vardı. Onlar da baktılar. Sonra bakmayın dedim. Bize de bağıracak. <gülüyor> diye korktum <gülüyor> falan. Çok zevkliydi Çok zevkliydi Keşke tartışılarını da görsek. Keşke. Keşke. Ya, tabii ki. Güzel bir maceraymış Egeciğim. Paylaştığın için ya sana teşekkür Ama bir teşekkür. erkekle kavga ettiğini ben kafamda hayal ettim falan. Erkek arkadaşıyla veya kocası inan mı? Kocası mıdır bilmiyorum. Ben bu daha başka tip bir hayaller kurdum. <gülüyor> bir gün size anlatırım veya dizi yapabilirim. Ya bunu o zaman istersen e, teneffüs zamanı mı artık ne zaman bizle paylaşmanı dört gözle bekliyorum. Çünkü boşta anlatır Ege hikayeleri erotik hikayeler adlı köşesi bir, bir şey var ama değil mi? Ses getirir. O hikayede bir aldatmalı falan filan bir şey var ben mı? olabileceğini düşünüyorum. Yani e, va, hakikaten var. Ciddi va, va, va. Va yani. Ben çünkü sen zaten konuya girdiğin zaman öyle bir şey Bir yerde bir para mevzu olduğuna da eminim. Yani o çünkü sadece duygusal bir açıklanıyor. O işin ucu biraz maddiyata da dayanıyor. O kafa savurmalar başka türlü açıklanamaz yani. Evet, Hakikaten abi. şey yıllar önce e, hiç unutmamamız gereken bir şey yakın tarihimizden bir magazin olayı. Sibel Can'la Hakan Ural ayrıldığında Selçuk Ural ne demişti? Ne demişti? Gerekirse param için kurt adama dönüşürüm diye bir lafı vardı o evet, evet. Böyle tamam. diyeceksin diye o boşanma sürecinde. O kadını ben çünkü kurt adama hani dönüşüp dönüşüp tekrar insanlıkta evet. kaldı. Galiba direksiyon başında olduğundan tam kurtulma, kurtulma dönüştü. Doğru, doğru. Normal bir zeminde olsaydı. Aslında olay çok dönüşmüştü. Çok açıkmış olay. Yani hiç tahminlere falan duymaya gerek yok. Yani olay doğrudan böyle anlatıldığı gibi bir para mevzuu var kurtulma ve adama bir adama dönme mevzuu var. Aynen öyle. Biz Eğer o hanımefendi bizi dinliyorsa o da yayınımıza bağlanıp dinleyecek. Tabii mağduriyetini bu da. Şey çünkü o kadın o sinirle mağdur taraf olduğunu anlıyoruz kadının. Başka bir açıklaması yok, mantıklı bir açıklaması yok yani. Ama az kişiyi de mağdur etmemiştir <gülüyor> yani. Biliyorum. Yani, Hınzır. Hınzır. Allah hınzır anız, yine bu setelimle ilgili haberler, bu Ben bu setelimin şey. nasıl popüler olduğunu anlamadım. Ya bu setelim şöyle oldu. Blog şey. yazıyor onu biliyorum bir tek moda ile ilgili. Lindsay tamam. Lohan gibi galiba. Ama Aman Lohan, kaderi gene böyle ortada işi vardı yani, filmi ya. var, bilmem nesi var. Tamam işte olacak Bu de olacak da yavaş yavaş. Ama Yavaştı. yani bir pek yavaş olmadı. Linsey Leo de çocuk yıldızıydı yani. Çocuk yıldızıydı. Tam Busetelim de çocuk yıldızı. Maçlardan sonra hep babasının yanına giderdi röportajlar sırasında. Öyle mi? Hiç bilmiyorum. Ya da tribün eğlenceli salladığı zaman hemen kameralar ona dönerdi falan. Ya yani yıldız olmuştu yani. Tanınıyor. Türkiye'nin yani bildiği şey. bir isimdi yani. İdro e, gibi. İşte Best Model'le çıktı ya. Yani çıktı dediğim 10 gün... İdo dedi dur. bu anı biraz yaşayalım. Yaşayan doyasıya. Biraz susalım hatta. Doğru. Yeterli. Evet e, şimdi bes... İşte en son onunla bir gündeme geldi. Hatta Fatih Terim kızınca da. Kızı da diyorlar bilmiyorlar. model fıst model olarak çıktı mı hayatım? Ya işte o çocuğun da 10 günü kalmış zaten Niye? yarışmaya. Ee, ben dedi yani şu anda dedi, yarışmaya ya odaklanmam lazım yani. pardon dedi best modelde ne yapıyorsun orada aa, yürümesi falan yani yürüyeceğiz bir de sağa dönüyoruz o çok zor o... falan diye onu mu açıkladı acaba 10 günlük bir beraberlikler olmuş zaten ya günaydın şu efendim Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ayşe Canatan ben. Ayşe Hanım hoş geldiniz. O İyi arabadaki bizim. siz arabadaki değildiniz değil siz mi Ayşe siz Hanım? Siz mi ben de öyle. Hayır ben değildim ama olabilirdim de. Çok e, kendimle ilişki kurdum orada. Belki kadın oğluyla konuşuyordur. Yok yok öyle bir oğlu olmaz. Hakikaten o kadar ya, vefasız de bir oğlu varsa. Ediniz. Ben de orta yaştayım. Estağfurullah. Ondan sonra e, bir ergen bir de üniversitede okuyan iki oğlum var. Ama onlarla bazen saçlarınızı bana, savura savura konuşmuyorsunuz değil mi? Ama bazen çok sinirlendirdikleri zaman konuştuğumda. Ne oluyor? yapıyorlar mesela? En son niye sinirlendiler sizi mesela? E, en son yani olmayacak bir zamanda işte ben... Eve geç geleceğim diyor mesela. Ya Hangi da, zaman mesela olmayacak zaman dediğimiz? Ya sınav dönemlerinde. He, tamam anladım. Ondan sonra ya da işte ben bir şey istemişim e, onu yapmamış. Sallamış son ee, güne kadar. Hı -hı. Kız Ondan arkadaşları sonra... var mı çocukların? Zaman zaman oluyor tabii yani. Siz onları şey diyor musunuz şimdi zamanlı değil falan diyor musunuz? ...fazla demiyorum Demacım, yani. Yani şimdi Ayşe Hanım... E, ...sinirlenmeniz tabii ki... E, ...herkesin başı... ...her anneyle çocukları arasında olabilir... ...ondan sonra bir de iki tane oğlunuz var galiba değil mi? Evet iki oğlum yani var. O, o herifler de sizin gibi bir hanımefendinin... ...bazen canını çok sıkıyorlardır eminim ama... E, ...bağırmalar, çağırmalar... ...her ailede olan şeyler... ...son telefonda bağırdıktan sonra... ...kapatıp saçınızı savuruyor musunuz hiç? Yani telefonu alıp arabanın camına fırlattığım falan oluyor öyle. Peki sonra da saçınızı savurdunuz mu Benim için ki hareket e o. Saçlar savrulacak kadar uzunsa savrulur ama kısaysa saçını nasıl savursun? Bana şey gibi geldi. Saçınız sağa sola Çevirirken savunmuştur mutlaka. Yok yok yani o işte sigara yakışta o... falan sanki adamla telefonda değil de yüzle konuşmuşlar. Bir tarafı bana uygun değil yani ben. Siz dün kıyım. sinirlendiniz galiba. Nasıl? Siz dün sinirlendiniz galiba. Dün. Dün, dün. olay dün gerçekleşti çünkü biz de o e, sinirlenen hanfendi arıyoruz bir taraftan. Ay <gülüyor> çok komik. Bir ben sigara içmiyorum. <gülüyor> o zaman siz kesin değilsiniz. Saçlar da kısa. Ama belki o sinirle kaybettiniz kendinizi. Yani belki de hatırlamıyorsunuz. <gülüyor> bir de şöyle bir şey var. Ege söyleyince mesela saçlar savuruldu falan filan deyince o kadın nedense telefonunu kenara koydu, saçını savurdu ve gerizekalı dediği gibi bir şey var benim evet, aklımda. Evet, evet. Yani siz ben böyle bir siz şey... demezsiniz öyle, ben zannetmiyorum. Sonuçta yani çocukluklarınız sizin yani. Sizin evladınız bile sizin en fazla bir salak çıkar. Yani O neler söylenir, serseri neler. falan dersiniz, bir şey dersiniz. Tabii biz birçok şey söylemiz yani. Evet. Onların var mı saygıda kusuru size? Yani Genellikle çok yok ama yine de e, bazen şeyleri oluyor böyle. Cevap veriyorlar hani, mı size? <gülüyor> size cevap veriyorlar mı? A, verirler tabi vermezler. Siz demiyor musunuz dilleri anne cevap verme diye demiyor musunuz? Ama dilleri var çocukların öyle diyor. Öyle maşallah var. pabuç Bu, gibi abiyonum. de dilleri var. Ama şeyi o, biliyorlar tabi. Da. Anne bedduası da tutmaz. Çünkü yani <gülüyor> süt kesecek <gülüyor> o da belli. Neydi evlatlarınızın ismi Ayşan? Hanım? Mert artık bunlar inanmıyorlar Çok teknolojik dönem çocukları ama Neydi olur... isimleri neydi efendim? Çocuklarımız? Barış ve Mert Hangisini İyi. daha çok seviyorsunuz peki? <gülüyor> Aa, çok kötü bir soru sordunuz İkisini de çok seviyorum. Yani yayında olduğunuz için tabi ki cevap vermesi zor Bir tanesi daha en azından şeydir Yani Yok Mert'ten beklerdim ben... de Barış'tan beklemezdim bunu falan gibi bir durum var mı? Yok hayır ikisinin de zaman zaman böyle işte hayır, çok çıldırtacak var. yaptıkları şeyler oluyor tabii. Peki gönül almayı biliyorlar mı sonradan? Duruma göre... E Neyse yani maddi durumları iyi ise duruma göre gönlümü <gülüyor> alıyorlar maddi durumları yoksa alamıyorlar gibi mi? Yok yok maddi durumla nasıl gönlü aslında i̇şte öğrenci yani. Etançan tamam bir hediye alırlar. Yalnız iyi ki Ayşe Hanım Barış'la Mert'in annesi Faik. Sen olsaydın var ya bitmiş de aile yani. Hayır canım. nasıl yaklaşımlar bunlar yani? Hayır hayır durumları varsa bazı durumlar deyince, hani durumu varsa giderler bir çiçek yok, alırlar. Hayır, hayır, Doğru. ben ona karşıyım bu evet. çocuklar öğrenci. Evet. Dolayısıyla öğrenci yani kendime göre bir bütçesi var. Oradan bir bütçe ayıracak da annesine işletişe kalacak da ya da bir başka birisi. Onu ben evet. uzun görmüyorum. Ben de görmüyorum. Valla açık söyleyeyim ben de şu anda görmüyorum. Ama öğrenci olarak da bu çocukların sadece bir görevi var ve onu bile aksatıyorlar. Yani Ayşe Hanım'ın onlardan beklediği hatta deve değil bir derslerine çalışacaklar. Bir sınıf. başka bir görevleri yok zaten. Demiyor yani ki ona öyle. gidin çalışın eşek gibi eve para getirin demiyor. Vazifenizi yapın öğrenci olarak. Bir tek bunu bekliyor. Ben çok iyi anlıyorum. Yani ha, sizin yerinize saçınızı ben savurayım gerekirse. Değil mi? Ayşe Hanım çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi bir annesiniz. Bir kere ben daha ortaya çıkmış olalım. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Biz de Barış'la Mert böyle bir daha canınızı sıkarlarsa ben sizi modern sabahları şikayet edin, edeceğim tamam, diye falan. Tamam öyle yapacağım. Biz de buradan Tabii böyle ki bir anilere olacak. müsaadenizle yapıyorum. Ayşe Hanım'ı yılın annesi seçiyorum şu anda. 2012'nin yılın, 2012 yılın annesi. annesi. Bravo Ayşe Hanım. 2012'nin giderken bir süreç Efendim? 2012? Tam 2012'den çıkarken diyorum gider ayak gider ayak öyle mesela ama yılın listeleri zaten bugünlerde. günlerde bugünlerde olacak. açıklanıyor öyle çok güzel mi? oldu Biz evet. Şimdi olun, daha açıklamış oldu yılın annesine çok teşekkür ediyoruz tamam, Ayşan görüşmek üzere. Hoş tamam. kalın. Efendim, hoşça kalın Görüşmek üzere. Ne kadar güzel oldu ya bugün de yılın annesini seçmiş olduk. <Gülüyor> Vallahi iyi, iyi, her gün şey yoktu ama bu son ayda bir şeyler yapmak lazım. Vallahi bir şey yapmak lazım doğru ya. İşte bir yere yazalım Oktay Portakal bilgisayarına. Yazalım Yılın annesi Ayşan Hanım sevgilisi falan da seçelim ya. Hepsini seçeceğiz. Hepsini seçelim. Bu kaç günümüz var yani. Her güne bir şey seçeriz. Sevgilinizle hiç sıkıntınız olmasın. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında beraber olacağız. Hoşçakalın.